Değerli dinleyenler, bir fıkıh saatinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, e, devlet görevinde olan bazı kişiler namazı vaktinde kılamadığı için cem etse uygun olur mu? Cem sadece seferlikte mi olur diye sormuş. Şimdi tabi namazı cem etme malum. Sadece Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem zamanında çok yaygın olarak Veda Haccı e, sırasında Arafat'ta ve Müzdelife'de söz konusu olmuş. Yani ittifakla bize ulaşan bilgilerde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem e, Veda Haccı sırasında Arife günü öğlen namazı vakti girince ezan okunmuş. Bilal A5'i getirmiş. Öğlen namazını Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem sefer olarak kıldırmış. Arkadan tekrar kâhmet getirmiş Bilal-i ve peygamberimiz şimdi salat-ı sonraya sonra yani salat asrı kılıyoruz. Yani ikindi namazını kılacağız demiş. Öğlen namazıyla ikindi namazını öğlen namazının vaktinde birlikte kıldırmış peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arefe günü Arafat'ta öğlen vaktinde kıldırmış. Bundan sonra akşama kadar tabi Arafat'ta kalınmış. Akşam Güneş batınca müzelifi hareket edilmiş. Akşam namazını kılmadan müezelife varılmış ama akşam namazının vakti çoktan geçmiş. Yatsı namazının vakti girmiş. Orada peygamberimizle serranmış, işte bir ezan okunmuş. Arkadan birer kamet getirilmiş. Önce akşam namazını kılmıştır peygamberimiz. Arkadan da şimdi salatü'l-işa'yı kılacağız. Yani yatsı namazını kılacağız buyurmuş. Ve dolayısıyla ikinci bir kâhmetle de yatsı namazına farzı kılınmış, devam edilmiş. İki rekat farzı seferi olarak peygamberimiz kıldırmış. Şimdi bu konuda ittifak var. Yani bütün kaynaklarda verilen e, namazın cem edilmesi ilgili ana bilgi bu. Fakat bir de Tebük gazvesi yolculuğu sırasında Allah Resulü zaman zaman öğlen akşamı akşam yatsı namazı cem ederek kıldırmış. Eğer ee, öğlen namazından önce yola çıkarsa Peygamberimiz yola devam ediyormuş öğle namazı girdikten sonra biraz zaman ilerleyince mola verdikleri yerde öğlen namazını kıldırıyor. Arkadan ikinliği de kıldırıyor mesela bazı günlerde. Ee, yine akşam namazından önce ikinden sonra yola devam ederlerse güneş batıyor. Güneş battıktan sonra biraz daha yola devam ediyorlar. Mola verdikleri yerde Önce akşam namazını kıldırıyor Allah'ın Resulü, arkadan yasın namazına kıldırıyor. Bu defalarca olmuş şeyde. Ee, Tebü gazvesi yolculuğu sırasında olmuş. Fakat Hanefi mezhebi şöyle bir yorum getirmiş bu konuda. Ee, Allah Resulü Ölenden önce yola çıkarsa, yola devam ediyordu. Güneşin durumuna göre, ikinin namazının vakti yaklaşınca mola veriyordu. Dolayısıyla öğlen namazının vakti iyice çıkmadan öğlen namazını kıldırıyor ve bu arada ikinci namazının vakti girdiği için ikinin namazını da kıldırıyordu. Yani öğle namazının son vaktinde ikinin namazının ilk vaktinde olmak üzere e, birlikte kıldırıyordu ama kendi vakitlerinde kıldırıyordu diye bir yorum hanefiler geliştirmiş. Akşam namazı için de aynı şey. Güneş battıktan sonra biraz daha yola devam ediyor. Mola verdikleri yerde ortalık iyice kararmadan akşam namazını kıldırıyor. Bu arada ortalık kararıyor. Yastı namazı vakti girdiği için de yastır namazını kıldırıyordu şeklinde Hanefiler yorum getirmiş. Fakat hadis-i şerif metinlerin tabii ki böyle bir açıklık yok. Sadece e, cema ifadesi var. Cema'nin namazı sallallahu aleyhi ve sellem işte e, salatul yani öğlen namazıyla salatü zuhur ve salatü asr e, asrı cema'n kıldı, kıldırdı şeklinde. Öğlen nekindiği cem ederek kıldırdı. Akşamlı yazsın, Salatul Maghrib, Salatul İşağı'ı cem ederek şeklinde hadis metinlerinde e, birlikte kıldır, kıldırdığı ifade buyrulmuş. Dolayısıyla e, birini son vaktinde yerinde ilk vaktinde kıldırdı şeklinde açıklık hadis-i şeriflerde yok. O sebeple diğer mezhepler, Şafii mezhebi başta demişler Allah Resulü, Uygun yerlerde mola vermek durumundaydı. Hayvanların otlaması için, su bulunması için, güvenli yerde e, mola verebilmeleri için 30 bin askerle rastgele mola verilemezdi. O sebeple saatle, dakikalarla aman güneş tam batmadan veya ortalık kararmadan akşam oğazını kaçırmayalım gibi endişe söz konusu olamazdı. Çünkü rastgele mola veremezlerdi. Otuz bin askerin mola vereceği yerler muayyen belirli yerlerdi. Buralara ulaşılması da rastgele olamazdı. Saatle olamazdı şeklinde diğer mezhepler konuya bakmışlar. O yüzden de aynen veda hacındaki gibi yani. Biraz erken, biraz geç olmak üzere iki namazın öğlenle ikinde, akşamla yasın namazlarının yolculuk sırasında rahatlıkla cem edebileceğini diğer mezhepler söylemişler. Hanefiler de birinin son vaktinde, diğeri ilk vaktinde olmak üzere dikkat edilerek yani birlikte kılınabilir e, şeklinde değerlendirmiş. Fakat 2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının Yüksek Din Kurulu'nun Taraby Otelinde düzenlediği dini meseleler toplantısı olmuştu. E, biz de ona katılmıştık. Üç günlük bir e, toplantıydı. Orada e, sonuç bildirgesinde ki 30, 39 maddelik sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Orada orada maddelerden birisinde. Hanefi bölgelerinde de yolculuk sırasında öğlenlekin akşamla yastır namazının ihtiyaç duyulması halinde yolculukta ihtiyaç duyuluyorsa özellikle Cemde cem edilmesi tavsiye edilir. E, alışkanlık haline getirmemek şartıyla yolculuk sırasındaki sıkıntılı durumlarda e, Cem edilmesi tavsiye edilir edilmelidir diye bir karar alınmıştı orada. Ee, bizim de katıldığımız toplantıda doşentliğimiz döneminde. Lhasa, e, bu yolculuk sırasında söz konusu. Fakat kardeşimizin sorusuna gelince devlet memuru bugün namazlarını kılmakta zorluk çektiği için cem ederek kılabilir mi konusu. Biraz daha üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Yani şöyle olabilir diyoruz biz. Mesela diyelim e, çoğunluğa göre iki namazın vakti ne zaman giriyor? Risimlerin gölgesi bir misli olunca öğle namazının vakti çıkıyor, ikinin namazına vakti giriyor. Fakat İmam-ı Azam'a göre cisimlerin gölgesi iki misli olunca e, ikinin namazının vakti giriyor. Şimdi cisimlerin gölgesi bir misli olması, iki misli olması. E, biz bunu kendimizde deneyebiliriz. Bir metrelik, bir çubuğu, bir bastonu, bir kuması dikeriz gölgesini. E, tam bir misli dediğimiz bir metre uzunlukta ise bir metre uzunlukta Gölge diyelim meydana geldi. İşaretleriz orasını. Bekleriz. Gölge iki katına çıkınca, iki metreye çıkınca diyelim gölgenin uzunluğu. Yine işaretleriz. Ve saate bakarız. Gölge bir metre olunca saat diyelim kaçtı? 4'tü İki metre olunca beş olduğunu kabul edelim. 4 ile beş arasında demek ki mezhepler arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle hem öğlen hem ikindi namazının kılınabileceği bir geniş alan var demektir. Yani bir saatlik süre içinde hem öğlen namazı hem de ikindi namazı için elverişli olan bir zaman söz konusu anlamına geliyor. E, müştehitler arasındaki görüş hairliği sebebiyle. Yani buna benzer öğlen namazının sonuyla ikindi namazının ilk vaktini dikkate alarak saat üç buçukla dört buçuk arası gibi veya dörtle beş arası gibi neyse marmara bölgeler için bu şekilde e, öğlen namazının vaktinde kılamadıysak biraz gecikmeli kılıyorsak yani, ikisini e, birlikte kılma akla gelebilir. Fakat bu e, İslami manada cem etmeden ziyade birinin son vakti diğerini ilk vaktinde kılmak anlamına gelir ama şunu da hemen ifade edelim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eftalus salavat liye vakt buyurmuştur. Namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. Hemen vakit girince namazın kılınması veya kılınmaya çalışılması en faziletli namaz kılma şeklidir. Şimdi biz bunu her gün alışkanlık haline getirerek memur olduğumuz yerde yani veya işçi görevli olduğumuz yerde her gün böyle yapalım saat 3.30 ile 4.30 arasında ikisini beraber kılalım demeye kalkarsak bu faziletli vakitleri kaçırmış da oluruz. Bu nadiren olabilir. Ama bunu alışkanlık haline getirmek uygun olmaz dememiz gerekiyor. Yalnız Hanefiler tabi e, özellikle sabah namazını ve öğlen namazını buradan isna etmişler. İlk vaktinde kılma konusunu. Çünkü Peygamberimiz e, Esfiru salate Subuh buyurmuş mesela bir hadis-i şerifinde veya Salat-ı Fecr. Sabah namazını biraz geciktiriniz buyurmuş Peygamberimiz. Yani sabah ezanları hemen okunur okunmaz veya imsak vakti girer girmez kılmak yerine... Biraz ortalık ağarınca, aydınlanınca kılmak hadis-i şerefte tavsiye edilmiş ya da emir sigasıyla isfar yapınız buyurmuş peygamberimiz. Fakat Şafii mezhebi biraz önceki zikrettiğimiz en faziletli namaz ilk vaktinde kılınandır hadisini esas alarak, o hadisi daha kuvvetli bularak diyelim ilk vaktinde sabah namazını kılmakta daha faziletli demiş. O yüzden Şafii bölgelerinde sabah namazı daha erken kılınır. Hanefi bölgelerinde biraz daha geç kılınır. Ortalık aydınlanınca. Tabii bunun arka planda sebebi diyor İslam alimleri ezan okundu. Ezanla insanlar uyanacak. Sabah namazına kalkacak bazıları. Daha önceden kalkmadıysa. Tabii ki abdest alacak. Ya da boy abdesti ihtiyacı varsa boy abdesti de almasına vakit vermek lazım bütün bu hazırlıkları yapıp da mescide gelmesi cemaate uyması zaman alır 10-15 dakika, yarım dakika veya yarım saat gibi neyse bu şekilde cemaatin toplanmasına fırsat vermek için peygamberimiz hemen ezan okunur okunmaz namaza durmaz biraz beklerdi ki cemaat gelsin toplansın uzakta olanlar gelsin abdest alacaklar, boy abdesti alacak olanlar hazırlansın namaza yetişsin diye Sabah namazını geciktiriyordu şeklinde yorumlamış Hanefi mezhebi ve bunu e, sünnete daha uygun bulmuş. Tabi farz denmemiş. İmsak vakti girince aslında biz namazı kılabiliriz. Camiye, mesleğe gitmeyeceksek evimize sabah ezanları okundu diyelim veya takvime baktık imsak vakti girdi. Sabah namazını kılarız. Tekrar istirahata, istirahata çekilebiliriz. Bu sahihtir yani. Sabah namazı geçerlidir. Bu daha çok Peygamberimiz zamanında mesle gidenlerle alakalı olmak üzere e, bu hadislerin varit olduğunu da düşünebiliriz. E, bir de e, ikinci e, ölen namazının biraz geciktirilmesi sıcak günlerde istenmiş. Dolayısıyla biraz e, ölen namazının da serine bırakılması, e, geciktirile kılınması sıcak günleri tavsiye edilmiş. Çünkü çok sıcakta cemaatin gelmesi zor olduğu için biraz e, serinlemesi havanın Sıcaklığının kırılması amacıyla Ebredu e, e, e, salat salatte zohru bulun mesela ölen namazını e, ibrad biraz serine bırakınız demiş Peygamber Ebredu salat, salat -e Hadis-i şerif metni ibrad e, e, serin serinlet serine bırakınız biraz geciktiriniz manasında ki bazen Peygamberimiz öyle yapıyormuş o yüzden yine de e, memuriyetlerde ve diğer işçi bu kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde Kanatımızca abdestli bulunmaya kendimizi alıştırmamız gerekir. E, sünnetleri kılamasak bile farzını vaktinde kılma. Bu gibi iş yerlerinde e, yoluna gitmeliyiz. Vaktin, vakti kaçırmadan çıkmadan. Yani cem etmek yerine söylediğimiz gibi vaktinde kılmaya çalışmak abdesti bulunarak sağlanabilir. En güzel olan da budur. Başka bir kardeşimiz. Hocam diyor, Kur'an-ı Kerim kursu hocasıyım, Şafii mezhebinde bayan öğrencilerimiz var. Onların eğitimleri, namaz kılışını onların mezhebine göre mi anlatmalıyız diye sormuş. Çünkü onların duaların okunuşunda, e, kunut duası, tahiyyat gibi bazı farklılıklar var demiş. Tabii ki yani e, bu kardeşlerimiz yarın Kur'an kursundan sonra kendi ailelerinde, çevrelerinde Şafii mezhebine göre amel etmek durumundaysalar, kendi mezheplerin görüşlerini öğrenmeleri de uygun olur. Size hemen şunu da ifade edelim. Aslında biz Hanefi üzere de konuları anlatsak diğer mezheplerin önemli olan farklılıklarını doğru da yansıtmamız lazım. Yani Hanefi öğrencilerimiz de daha doğrusu bu ana farklılıklardan haberdar olmalı. Bu İslam'ın zenginliğidir. Şöyle diyelim. Mesela Hanefi mezhebinde e, bir erkeğin hanımıyla tokalaşması veya bir bayanın elin tokalaşması falan neyse abdesti bozmuyor bildiğimiz gibi. Fakat Şafii mezhebinde bozduğu kabul ediyor. Kendi hanımı da dahil. Yani hanımının yüzüne dokunması bir erkeğin veya eliyle e, tokalaşma gibi bir hareket yapması Şafii mezhebine göre abdesti bozuyor. Niye göre bozuyor peki? Kur'an-ı Kerim'deki bir lafzın iki mezhep tarafından farklı yorumuna göre bozuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Femenkennen Menkümmeriyeden Evala Sefer'in Evcahı Dükmenel Gâyeti ayet-i kerimesinde abdest bozan haller sayılmış. Orada sizden biri tuvaletten gelmişseniz, sizden biri tuvaletten gelmişse, Evlamesdüm Nisa'e veya hanımlarıyla mülamesette bulunmuşsa, şimdi mülameset mülameset, lems kökünden geliyor. Ee, kısaca hanımının anımına e, kadına çıplak çıplak ellerle dokunmak, onun yüzüne ellerine çıplak bir yerine dokunmak anlamına lams kelimesi geliyor. E, Mülâmesme de karşılıklı dokunma, erkekle kadının karşılıklı olarak çıplak yerine dokunması anlamına gelen bir tabir. Hanefi mezhebi bunu tabi erkekle kadının cinsel ilişkiye girme şeklinde yorumlamış. Kur'an-ı Kerim'de kastedilen budur demiş veya ille e, çıplak ya ille dokunmak anlamı verilecekse fahiş mübaşeret. Yani e, arada bir engel olmaksızın erkeklik kadının birbirine sarılması cinsel amaçlı sarılması anlamına gelir demiş. Ya da cinsel amaçlı olmasa bile karşılık bu şekilde erkeklik kadının birbirine sarılması abdesti bozar demiş Hanefi mezhebi. Fakat buna ya cinsel ilişki veya karşılıklı olarak birbirine sarılma Faish mübaşiret halinde abdest bozulur e, manası verirken İmam-ı Şafi yok sadece demiş e, çıplak elle dokunsa bile mülamese bunu da kapsar. Erkek kadının birbirine dokunması abdesti bozar demiş Şafi mesela. Yorum buradan geliyor mesela. Fakat buna karşı tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ağaç'dan gelen rivayetlerde Allah'ın Resulü diyor e, bazen Eşlerini öpüyordu, kalkıp namaz kılıyor diyor mesela Hazreti Ayşe Dolayısıyla oradan anlıyoruz ki doğrudan doğruya Allah Resulü madem eşine dokunması abdesti bozmuyor, burada bozulmaması gerekir. Aynı ad-ı peygamberi böyle anlıyordu şeklinde bir değerlendirme var. Şimdi dolayısıyla bu gibi deliller de dikkate alınarak Hanefi mezhebinde, Kadının, e, kadına sadece elle dokunmakla abdest bozulmaz iştihadı esas alınmış. Şafiler de ise abdest bozdur denmiş. Şimdi bunların aslında arka plandaki delilleri de zikredilerek öğrencilere verilmesi lazım. İki tarafı da bilsinler. Ve evlendikten sonra yarın ciddi sıkıntılar meydana gelince e, Hanefi mezhebini, o hanımefendinin eğer Hanefi bir beyle ile evlenirse Hanefi mezhebine bağlı bir beyle Ciddi sıkıntılara düştüğünü biz zaman zaman gelen sorulardan anlıyoruz. Onu uygulayabilirler. Mesela haç sırasında Adana'dan bir doktor arkadaş Şafii mezhebine mensupmuş. Dolayısıyla kadına eri dokunduğu anda abdesti bozdur kanaati olduğu için, inancı olduğu için tabi sürekli diyanetin de görevlisi ee, işte güneş çarpan rahatsız olan vesaire şeyler hastalar bayan hastalar geliyor. dolayısıyla onlara iğne vurma ve diğer e, muayene etme zaruretleri hasta oluyor tabii ki bu namaz vaktine e, yaklaşıncaya kadar gelen giden bitmiyor e, onların e, hastalara baktığı yerde ve diyor e, en sonunda tabii abdest alıp Kabe-i Muazzama'ya cemaat yetişmemiz fevkalada sıkıntı veriyor, zor oluyor, zorluklar meydana getiriyor diye konuyu anlattı. Onun üzerine ben dedim o zaman siz Hanefi mezhebine göre olan derillere bakın, inceleyin. Dolayısıyla Hanefilerin yorumuna tabi olarak Hanefi mezhebini esas alarak bu konuda abdestinin bozulmadığı kanaatine bu ayete ve hadislere dayanarak varırsanız onu uygulamış olursunuz. Hanefi mezhebine uyarsınız ve rahatlamış olursunuz diye izah ettim. Doğru haklısınız hocam dedi. İlk fırsat ilmal kaynaklarından dedi. Sözünü ettiğiniz ayete dedi. Ki Maide suresinin 6. ayet-i kerimesi olur Abdest ayetlerin devamında buna bahsediliyor. Bu konulara bakacağım. İşte ise işte buna benzer sıkıntılı yerlerde Hanefi mezhebini amel etme daha günümüzün şartına uygun düşüyor diye konuşulmuştu. Yani hülasa Öğrencilerimize bu anlamda da bilgi vermemiz uygun olur. Kardeşimiz hocam diyor bir defa da olsa faizli krediyle daire alınabilir mi diye sormuş. Şimdi eskiden tabi bu İslam bankalarının falan olmadığı dönemlerde böyle bir şey söylenmiş. Yani bazı hoca veya meslektaşlarımız tarafından faizsiz bankaların olmadığı dönemde mesken asli ihtiyaçlandır, araba temel ihtiyaçlardandır bir tane olmak kaydıyla alınabilir gibi ifadeler kullanılmış ama günümüzde faizsiz yollarla bunu alma imkanı bulunduğu için evvel emirde buna tevessül edilmesi, teşebbüs edilmesi gerekir. Yani İslami bankalarla pazarlık yaparak görüşerek ederek onlar eliyle araba almamız evit almamız mümkünse o yola gitmemiz gerekir. Bunların olmadığı dönemlerde söylenmiş olan bir sözdür bu. Günümüzde geçerliliği yoktur. O yüzden faize girmeden alma imkanımız olunca faizli krediyle bunu alma söz konusu olmaz. Ancak da bunun istisnaları yok mu var? Teşvik kredileri var mesela günümüzde. Onları zaten devlet teşvik amacıyla veriyor. Mesela tarım kesimine, hayvancılık kesimine, bazı sanayi kuruluşlarına. İthalat, ihracat, teşvik amacıyla falan verilen teşvik kredileri var. Bunlar bazen sıfır faizle olabiliyor. Veya yüzde üç, dört, beş, altı gibi Türk lirası bazında yıllık yüzde beş altıyı geçmeyecek şekilde çok düşük faizlerle veriliyor. Tabii yüzde sekiz, dokuz enflasyon olan paranın değer kaybettiği bir dönemde biz yüzde beş altıyla yüzde beş altı faizle bile olsa bir teşvik kredisi aldığımız zaman bunu gerçek anlamda eksik ödüyoruz. Yani 100 bin lira aldıysak diyelim 105 bin lira olarak geri ödeyeceğiz. Zaten %8-8,5 o para değer kaybetmiş. Yani biz onu 108.500 lira veya 109 bin lira olarak ödersek geriye denk ödeme yapıyoruz bir yıl önceye göre. Eğer %5 ödersek 3-4 puan eksik ödüyoruz normalde. %5'e faiz dense bile. O yüzden enflasyon kadar olan kısmı reel faiz kapsamına girmez deme imkanımız var. Neye göre? Kağıt para sistemine göre. Peki bu neye dayanıyor? İma, İmam Ebu Yusuf işte adına dayanıyor. İmam Ebu Yusuf altın ve gümüş paralarda demiş, ne kadar aldıysa o kadar vermemiz lazım. Fazla verirsek faize girer demiş. Onda ittifak var. Ama altın ve gümüş dışındaki paralara gelince demiş, bu bakır nikel karışımı adi paralar fels adı verilen paralar e, yaygın hale gelmiş bu Suriye, Irak taraflarında. Oraları fethedilince İmam Ebu Yusuf bunların durumuna bakmış, incelemiş bu paralar altın ve gümüş para gibi değil demiş. Bunlar değer kaybediyor. Üzerine yazılan rakamsal değerlere göre şey değer ifade ediyor. Bunda bir problem var demiş. Böyle bir durumda demiş biz yüz fels bakır, nikel karışımı Parayla borçlandıysak bir yıl sonra öderken geri öderken demiş bu felsin altın veya gümüşten hangi paraya endeksli basıldıysa darphanede ona göre ne kadar değer kazanmış veya değer kaybetmiş hesap yapmamız gerekir. Mesela yüzde on değer kaybettiyse altın kuruna göre yüzde on fazla ödersek altına göre denk ödeme yapmış oluruz demiş İmam bu Yusuf İşte bu esasa dayanarak Kağıt para sisteminde de işte tefe, bir ara altın endekslemeyi Biz e, tavsiye ediyorduk ya da onun isabetli olduğunu söylüyorduk ama günümüzde altın da maalesef altın borsasındaki forex farklı işlemleri sebebiyle e, kurun çok dışında diğer kendi yani gerçek değeri dışında değerler ortaya çıkmaya başladı e, Bu yüzden tefetüfeenilen bir eşya fiyatlarına göre yapılan enflasyon hesaplamasının daha isabetli olduğu kanaatine vardık. Ve bugün enflasyon dediğimiz tüfeye göre yapılan hesaplamada yüzde sekiz buçuk dolaylarında enflasyon varsa yıllık hesaplamada o kadar fazlalık kısmı reel faize girmez diyebiliyoruz. Ama yine de faiz anlaşmasıyla böyle bir para verdiyse yüzde sekizin altında bile olsa faize girer diyoruz da sonuçta e, ödemelerde ee, bu teşvik kredilerinde bunun dikkate alınma imkanı var. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz hocam diyor İslam hukukuna göre enflasyon farkı kadar devlet bankasından kredi alınır mı diye sormuş. Şimdi bunu daha önce de e, üzerinde kısaca durduğumuz konuya göre değerlendirirsek şimdi enflasyon farkı kadardan ziyade yani şu anda %8-8,5 enflasyon varsa bunun altında bir rakamla faizli bankaların kredi kullandırması imkan yok. Mesela faizli bir banka %8 enflasyon olan bir ülkede yerde %5 yıllık faizde kredi kullandırsa 2-3 puan zarar eder. Personel masrafı da ayrıca var. Sistemi yürütemez. Mümkün değil. Ama devlet bankası bunu verebilir ki günümüzde veriyor zarrına da olsa devlet bankası bunu veriyor. Neden? Hayvancılık alanına veriyor. Hayvancılığı kalkındırmak için. Tarım kesimine veriyor. Desteklemek için. İhracat, ithalat için ihracat için veriyor özellikle. İhracat rahatlıkla yapılabilsin. Ülkeye döviz girsin için. Bunu çok düşük faizlerle kullandırabiliyor. Dolayısıyla %7-8'in altında, %3-4 gibi bazen sıfır faizle Verilen bu kredilerin enflasyona kadar olan kısmı reel anlamda faize girmediği için bunu sadece hazine kaynakları devlet verebilir ve dolayısıyla bunu İslami kesiminde almasında bir sakınca bulunmadığını söyleyebiliyoruz. Kime göre dedik? İmam Ebu Yusuf'un adına göre. İmam Ebu Yusuf da bunu fels denilen paralara dayanarak ortaya koymuş ve bunların e, tabi bulunduğu ya da darphanede bastırken altın kuruna ya da gümüş kuruna göre basıldığını tespit ederek bunların değeri altına göre hesaplanır. Altın kuruna hes göre hesaplanır. Aradaki fark faize girmez demiş. Yıl sonu ödemelerinde fazlalık faize girmeden ödenebilir, alınabilir, verilebilir diye fetva vermiş. Dolayısıyla e, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de İmam Ebu Yusuf'un bu iştihadı hep müftabih olmuş. Yani kendisiyle fetva verilen bir esas olarak kabul edilmiş İmam Ebu, Ebu Yusuf'un iştihadı makşuş paralar için. Yani altın ve gümüş paralar dışındaki Osmanlı paralar için Ebu Yusuf'un iştihadı kendisiyle amel edilen bir fetva olarak uygulanmış. İşte günümüzde de kağıt para sisteminde yer faizin altında, şey enflasyonun altında bir faiz oranıyla e, kredi veriliyorsa bu teşvik kredisi kapsamına girer, üzerinde düşünülebilir, değerlendirilir, bağlanabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam hastanelerde alkolle tedavi yapılıyor, bazı haplardan uyuşturucu madde var. Bu ustaki görüşün nedir diye sormuş. Şimdi alkolle tedaviendiği zaman Tabii mesela tentir diyor diyelim uygulanıyor günümüzde. Yaraların üzerine sürülüyor. Neden? Mikrobu kırmak için. Ee, ayrıca e, hasta ameliyat edilecek diyelim. Onu siz hiç e, uyuşturmadan e, doğrudan doğruya ameliyat etmeye kalkarsanız dayanamaz, tamir edemez, baygınlık geçirir ve riske de girer. Heyecandan, panikten yık e, belki de ölümüne sebebiyet verme de söz konusudur. Bu yüzden burada e, Eddora Tubi'l-Mahzurat kaidesi var bilindiği gibi. Zararetler, sakınca olan şeyleri mubakı var. O da ayet-i kerimede, dört tane ayet-i kerimede hemen hemen aynı ifadeler yer alır. Yani Yüce Allah e, Hürmet aleyküm meytü teveddim velamun khinzir ve mahule hülle billi gayrillah. E, ayetinde dört tane hayvansal ürün sayılmış. Birisi laşe, murdar ölmüş hayvan. Başta kan var. Ondan sonra, domuz eti var. Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olmak üzere. Bu hayvanların e, etlerinin bu ürünlerin haram olduğu belirtilmiş ama devamında فَمَنَتْتُّرَ ve غِوْوَلَادٍ ki muzlar kalırsa, mecbur kalırsa yani e, bunlardan e, aşırı gitmemek, sınırı aşmamak üzere e, alabilir, yiyebilir. Ölmemek için yiyebilir. Ölmeyecek kadar yiyebilir gibi istina getirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de dört tane ayet-i kerimede de bu istisna hep tekrarlanmış. Dolayısıyla e, zaruretler halinde tedavilerde bir takım e, ilaçlardan zaruret sebebiyle bu gibi alkolün dışarıdan kullanılmasında tabi içme anlamında bir tedaviden söz edilemiyor. Çünkü Peygamberimiz işte, hamırda içkide şifa bulunmadığını ifade buyurmuş. Ama bunun anlamı içme yoluyla. Yani şu kadar biri alırsanız veya şu kadar günlük içki alırsanız midenizdeki bu yaraları, mikrobu öldürür ve dolayısıyla sizi tedavi eder gibi bir tedavi yönteminin fayda vermeyeceğini peygamberimiz açıklamış. İçme yoluyla olmaz. Ama dışarıdan söylediğimiz gibi yaraları temizlemede tentür diyotunun uygulanması ve diğer bir takım e, mikrobu kırıcı ilaçların uygulanması e, ya da uyuşturucu olarak e, morfin tarzında özellikle uyuşturucu kullanılması e, hastayı rahatlatmak panik halini önlemek heyecanını yatıştırmak ve belki de acıyı duymasını engellemek amacıyla bunların kullanılması zaruret gereği caizdir diyoruz. Bunların temeli zarurete dayanır. Ancak yine de bunların e, damara zerk edilmesi veya içilmesi, yenilmesi yoluyla e, bir tedavi yöntemi birileri tavsiye ederse o zaman onun üzerine düşünülür. Acaba karşı taraf bunun bilincinde midir? Yani doktor arkadaşımız İslami anlamda bunun bilincinde midir? İşte bazıları, sen diyelim şu kadar bira içersen şu, rahatlama olur, şunlar şunlar bağırsaklarında, midende e, bu yolda rahatlamalar meydana gelir gibi bir farz. Bize bir tavsiyede bulunsa, tıbbi açıdan böyle bir e, hatta reçete yazsa, hayır arkadaş ben bira içmem. da ciddi anlamda alkol vardır. Dolayısıyla ben alkol yoluyla tedaviye inanmıyorum. Onun yerine alternatif İlaç nedir? Onu söyle, deme hakkımız var. Başka bir kardeşimiz, e, hocam kabir azabı konusunda açıklık getirir misiniz demiş. Şimdi kabir azabıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu ayet kerime genelde zikredilir. Ne sabıla? Ve an dikiri fi innilehum ma'şten danken ve yemel kıyameti. Ama ayet kerimesinde kim benim zikrimden yüz çevirirse buyuruyor Cenab-ı Hak zikrimden, Kur'an-ı Kerim'den ve benim hükümlerimden yüz çevirirse fe inne lehu danken, onun için e, dar bir yaşantı vardır. Dar bir yaşam vardır. ve nakşuruhu ye ama ve kıyamet gününde de biz onu ama olarak haş ederiz. Gözleri kör bir halden haş ederiz gibi. İşte buradaki ma'isleden danken dar bir geçimin e, kabir berzah alemi olduğu şeklinde tefsir edilmiş. Yani dolayısıyla bu ayet-i kerime e, kabir hayatıyla bağlantılı görülmüş. Ama Allah'ın zikreden tabii yüz çeviren e, kimseler için sıkıcı bir kabir hayatı olduğu şeklinde yorumlanmış. Şimdi kabir azabı ile ilgili tabii ki özellikle peygamberimiz severdilerim hadis-i şerifleri muhtelif hadis-i şerifleri var. Hadis-i şeriflerde açıkça Peygamberimiz kabir azabının varlığını ifade buyurmuşlar. Mesela Allah Resulü bir gün iki kabrin, yani kabristanlığın yanından geçerken iki kabrin e, durumuna murakabeye dalmış ve onlarla ilgili bilgi vermiş. Ve şu iki kabir ehli demiş azap görüyor, sıkıntıdalar. Aslında onları kabirde demiş... Sıkıntı düşüren çok önemli şeyler de değil demiş. Bir tanesi erkekmiş, temizliğe dikkat etmiyormuş. Mesela ayakta idrarını, küçük abdestini bozsa paçalarına sıçrıyormuş, sıçantılar falan oluyormuş. Buna dikkat etmiyormuş. Diğeri de bir kadınmış, dedikoduyu çok seviyormuş. Birinden aldığı lafı öbürünü öbüründen aldığı diğerine götürüyor. İnsanların arasının açılmasına mesela sebep oluyor. Dolayısıyla e, bu şekilde onun dedikoducu oluşu şu anda kabirde azap olarak dönüş ona dön dönüyor ve sıkıntıya düşüyor demiş peygamberimiz. Dolayısıyla başka bir e, kabrinde üzerine Allah'ın Rasulü e, bir fidan dikmiş mesela veya elindeki çiçeği fidanı dikmiş. Bu demiş, e, bulunduğun sürece kabir azabı hafiflemesine sebep olur. Yani kabrin üzerinin yeşillendirilmesi, onun yana bir ağaç dikilmesi, bir şey di ekilmesi, kabir azabını hafifletir buyurmuş mesela başka bir hadis-i şerifte. Şimdi ona dayanarak da İslam alimleri bu defa kabirlere bir şeyler dikme, yeşillendirme yoluna gitmişler. Tabii günümüzde bunu daha uzun ömürlü bir yeşilliğe çevirmek için... Bizim Anadolu kısmında selvi dikme yoluyla yani kabrin büyüklüğünde çok fazla da etrafa yayılmadan dik çıkan, minare gibi yükselebilen selvi ağaçları mezarlıkların simge ağacı halini almış Anadolu kısmında mesela. Diğer ülkelerde pek yok. Anadolu'da bu yayılmış. Yani çınar eklesi, çınar ağacı diyelim. Dalları, ağaç çok etrafa yayılır. Öbür mezarın üzerine işgal eder. Hemen yandaki mezara da birisi Mesela çam ağacı dikmeye kalksa ağaçlar, dallar birbirine girer. Mümkün değil. Yani girift hale gelir. En uygun ağaç demişler. Selvi ağacı dik çıkıyor yani. Yanlara da fazla büyümüyor. Mezarın en azından genişliğini, büyüklüğünü geçmiyor. Bu ağacın kenarlara yayılması ve dolayısıyla o ağaç simgesel olarak mezarlıklara dikilen ağaç. işte onun kabir azabını hafiflettiği yolunda da hadis-i olmuş. Yani bunun gibi birçok ee, olaylarda Hz. Allah Resulü'nün hadislerinde e, kabir azabının söz konusu olabileceği ifade buyrulmuş ama e, gerçekten hayatını İslami ölçülere göre yaşayan salih amellerle ömrünü geçiren ve sonunda da iman imanı kamil ile bu dünyanın ayrıla, ayrılan kişiler içinde Allah Resulü'nün hiç de sıkıcı bir kabir hayatı olmadığını ifade buyurmuş. Mesela bir hadis-i şerifte, öleleri vardır ki, kabre konulunca, kabirde, gözlerini açar, karşısında, en sevdiği kimse, bulunduğu halde, en sevdiği kimse, bulunduğu halde, güzel, tatlı bir uykuya varır, uyandığında, uyandığında, Kıyamet kopmuş, mahşer kurulmuş, yine en sevdiği kimse karşısındayken gözlerini açar buyurulmuş. Yani kabirde binlerce yıl geçmiş. ya kabir azabıdır, kabir sıkıntısıdır, kabirin cehennem çukurlarına bir çukur olmasıdır gibi sıkıntılardan hiçbir haberi olmaksızın ne kadar yıl geçtiyse bunu hiç bilmeden, hatırlamadan, farkına bile varmadan Gözlerini kapatır, derin, rahat bir uykuya dalar, uyandığında da kıyamet kopmuş olur buyurmuş. Böyleleri de demek ki kabirde olacak. O yüzden kabir hayatı bir bakıma bizim dünyadaki halimize göre şekilleneceği anlaşılıyor. Dünyadaki halimiz kalimiz güzelse, güzel hal üzere ömrümüz geçmişse ve güzel bir hal ile kabire intikal etmişsek, her şey orada kolaylaşmış demektir. Hiçbir şeyin farkında olmadan günlerimiz, gecelerimiz, yıllarımız binlerce yıl geçse bile geçmiştir. Biz farkında olmadan kıyametin kopuşuna ulaşmışız demektir. O yüzden kabir hayatını buna göre değerlendirmek gerekiyor. Yani kabir azabına layık olan inkarcı olarak, münkir olarak, zalim olarak insanlara bir sürü işkenceler, sıkıntılar meydana getirerek dünyadan ayrılmış olan kimsenin tabii ki kabirdeki hali sıkıntısı olacaktır. Bunun ilgili örneklerde çoktur. Allah'ın Resulü bir gün müşriklerden birisinin mezarını Uhud ziyaretine gittiğinde görünce başına gitmiş. Ey filanca şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu anladın mı demiş müşrikin mezarı başında. Sahabelerden birisi yaaşallah sizin söylediğini işitiyor mu bu kabirdeki kişi? Evet işitir demiş. Hem de cevap verme çalışır ama gücü yetmez. Peki başka zamanda mezarlığa gidiyoruz. Esselamu aleyküm ya rakam müminin ve inna inşallah hükmü laykuna eselullah ile velek muafiye diyoruz mesela peygamberimiz böyle buyurmuş. Cebrail-i bir gece peygamberimizi kabir ziyaretine götürmüş ve bu duayı ya da selam vermeyi orada öğretmiş mesela dolayısıyla kabre gidince selam veriyoruz peki selam kime veriliyor kabre veriyor kabirdeki kişiye veriyoruz yani veya kabristanda kabristandıkta olanlara veriyoruz topluca peki alırlar mı Allah Resulü alırlar diyor kimin geldiğini de anlarlar bilirler cevap vermek isterler ama güçleri yetmez yani fizik olarak kemikleri dağılmış etmiş ses çıkararak o anda cevap verme güçleri olmaz diyor. Tabi keşfi kuvur diye peygamberimiz kabrin başına varınca kabrin içindekin haline muttali olabiliyor. Allah'ın bazı veli kulları da buna muttali olabilir. Yani tefekküre dağıldığı zaman bir mezarın kabrin başında o kabir sahibinin halini kalini mezardaki sıkıntısını durumunu e, keşfeden anlayan kişi olabilir Allah'ın evliya kullarından ama çok nadirattandır. Ama peygamberimiz bazen söylediğimiz gibi kabrin başına gittiğinde kabrin sahibinin durumuna muttali oluyor. Ona göre de sahabilere bilgi veriyordu. Hatta bununla ilgili başka ilginç bir olay da anlatılır. Mesela Medine-i de bir ara kıtlık olmuş ya da uzun süre yağmurlar yağmayınca bazı kabile aşiretler Medine'ye göç etmişler. Aşırı kıtlık, darlık sebebiyle çadır kent diyebileceğimiz Medine şehri kenarında yerleşmişler, çadırlara çekilmişler. İşte o sırada bir sabah Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Ya Resulallah, demiş, bu gece şu e, çadırlardan birinde çadır mezarın üzerine kurulmuş. Birisi Kur'an-ı Kerim'den Mülk Suresini okudu. Ve o kişinin kabir azabı kaldırıldı buyurmuş peygamberimiz. Peygamberimize de Cebrail aleyhisselam. Ama hangi çadır hangi mezar olduğunu da göstermemiş. Cebrail aleyhisselam sonra peygamberimiz bir iki sahabe ile beraber çadırlara dolaşmaya başlamış. Tek tek sormuş bu gece içinizde mülk bir şey okuyan oldu mu? Mülk suresini okuyan oldu mu? Bir çadıra gelince evet ya Resulallah, bu gece ben demiş Mülk suresini okumuştum. Hemen çadır kaldırım kaldırın oradanmış Peygamberimiz. Yani orada bir mezar varmış. Tabi kum fırtınaları falan olduğu için bazen mezarların izleri kayboluyor. Ve kaybolduğu bir sırada demek ki oraya çadır kurulmuş. Allah Resulü çadırı oradan kaldırıyor. Bir mezar olduğuna dair işaretle konuyor. Ve Mülk Suresi okununca kabir azabının kaldırılacağı yönünde de Allah Resulü'nün elbette Cebrail Aleyhisselam'ın bildirmesiyle bir hadis-i şerifi tecelli ediyor bu yolla. Yani Mülk Suresi kabir azabının hafifletilmesine veya kaldırılmasına sebep olur. İşte bu ümitle de cenazelerin arkasından dikkat edilirse Mülk Suresi okunur. Bazen bir gece bazen üç gece cenaze evinde Teberke Suresi okunur. Sebebi budur. Çünkü o sahabenin kurduğu çadır mezarın üzerine kurulmuş o gece Mülk suresini okumuş ve kabir azabı kaldırılmış. Bu Cebrail aleyhisselamın tarafından peygamberimize haber verilmiş. Demek ki kabir azabı olayı var. Vaka olarak da bu. Zaman zaman peygamberimizin fiilen haber vermesiyle, Cebrail aleyhisselamın da haber vermesiyle sabit olmuş. Başka bir kardeşimiz, hocamdır Kur'an-ı Kerim'de dede ile ilgili bir ayet var mı diye soruyorum. Ya da bu hangi sahasa dayanır diye soruyor. Dede yetimi. Şimdi dede yetimi ne demek? Şimdi şöyle diyelim. Bir kimse vefat ediyor. Bir erkek. Mirasçıları arasında diyelim bir oğlu var. Bir de daha önce vefat eden oğlu var. Kendisinden önce vefat eden bir oğlu var. Onun da oğlu var. Yani torunu var. Vefat eden Kişinin torunu var hayatta. Bir de öz oğlu var. Bunlar ikisi birlikte mirasçı oğlu diyelim. Bir de hanımı olduğunu kabul edelim. Vefat eden kişinin. Hanımı malum e, oğluyla kızıyla beraber mirasçı 8'de sekizde bir alıyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Geri kalanı oğlu alacak. Geri kalanı tamamını oğlu alacak. Peki torun ne alacak? Şimdi oğlu mirası geri kalanı aldı. o. Toruna bir şey kalmadı. Şimdi bugünkü kanunlara göre bakılırsa, medeni kanunda, diğer uygulamalarda o vefat eden oğlu hayattaymış gibi ona da miras veriliyor. Onun hissesi kendi çocuklarına geçiyor. Bir tek oğlu varsa tek ona geçiyor. İki üç tane oğlu kızı varsa bugün kanunlara göre söylüyorum. Dolayısıyla bu vefat edenin mirası kendi çocuklarına geçiyor hesap üzerinde. Bir çocuksa aynen birden fazla çocuksa paylaşım şeklinde geçiyor. Şimdi İslam'a göre ise geçmiyor. Bu neye göre? Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de bu konuda açıklık yok ama doğrudan da çocukların mirası olacağı konusunda ayet-i var tabi ki. Hani Yusuf Hikmulay Fiyevrelt Nizdekir Hüseyin Hazir Hünseyin ayet-i Allah size çocuklarınız hakkında erkek çocuğuna iki kız çocuğuna birisi olmak üzere mirası emir ve tavsiye etmektedir. Bir kimsenin bir oğlu var, bir de kızı var diyelim mesela hayatta vefat edince bu ayet kerimeye göre oğluna iki hisse, kızına bir hisse verdik miras dağıtıldı. Ama bir de daha önce vefat eden oğlunun oğlu var, torun var mesela dede yetim dediğimiz bu işte oğluna kızına bu ayet kerimeye göre miras iki biri dağıttık. 300 bin lira vardı, 100 bin lira kızına, 200 bin lira oğluna verdik. 300 bin lira dağıtıldı bitti. Başka mirasci yok, ama torun var orta yerde diyelim. Toruna miras kalmadı bu ayete göre. Hadis şerifte de şöyle buyurulmuş: El Hikul Feraide bi ahlia fe ma fe zekerin. Şimdi bu hadis şerifte e, miras hisselerini sahiplerine veriniz diyor Peygamberimiz. Ulaştırınız. Fema fe ma bakya fe huwale zekerin. Geride kalan ise en yakın erkek kısmındır. Yani yakın erkek kısmın. Şimdi dolayısıyla feraiz ehli dediğimiz kişilere mirası verdik. Kim onlar? 12 tane miras. Fe, fe, feraiz belirli hisseler olan miraslar var. Nisa suresi 11 12 ve 176. ayetlerde zikredilen. Bunlara olan paylarını verdik. En yakın erkek kısım geri kalanı alacak. Şimdi mesela diyelim eee vefat eden hanımı var. Babası var hayatta. Bir de oğlu var ve torunu var. Şimdi e, hanımına 8 1/8 verdik. Nisa suresi 11. ayete göre. Baba mirasa giriyor 1 bir e, ona da verdik. Oğluyla beraber e, ölenin mu, e, oğluyla beraber miras olunca baba e, südüs 1/6 alır. 1 verdik. 1 bölü 8, 1 bölü 6, 2 tane mirasçı var. Miktarları belli Kur'an-ı Kerim'de. Kalan en yakın erkek kısım kim? O oğlu var. Bir de oğlunun oğlu var. Daha önce vefat eden oğlunun oğlu, torun. En yakın erkek kısım dendiğine göre demişsem alimleri. Burada öz oğlu en yakın erkek kısımdır. Miras payı belli değil. Kalını alacak yani. Oğlunun oğluna da miras kalmadı. Ve mirastan Sakıt olur, mirası alamaz şeklinde. İşte dede yetim dediğimiz bu. Şimdi buna karşılık peki tedbir nedir? Şimdi Allah'a özür bir hadis-i şerifinde yakın akraba olup da mirası olamayanlara vasiyetle mal bırakınız buyurmuş. Vasiyetle mal bırakınız. şimdi Dolayısıyla bu baba vefat etmezden önce iki satırlık bir vasiyetname düzenleyiverse verse veya iki tane şahidin yanında ...benim bu torunum da... ...benim mirasımdan mahrum edilmesin... Ee, ...oğlumla... ...birlikte... ...eşit miras alsın... ...onun kadar miras alsın dese... ...kalanı... E, ...kalan mirasın... ...yarısı oğluma gitsin, yarısı da torunuma gitsin... ...diye bir... ...vasiyetname düzenlese mesela... ...şimdi dolayısıyla... ...vasiyetname ölçülerine göre... ...eğer e, mirasın... tamamının üçte birini aşmıyorsa... Torun miras payını alır, vasiyete dahil olarak alır. Yani kısaca bu gibi aile içinde yetim, öksüz bulunan kişiler e, ferasetli davranarak iki şahidin önünde en azından bu e, torunuma da miras verilsin, e, şu kadar verilsin veya miras e, miktarının benden kalan mirasın üçte birini aşmayacak derecede. Mirastan pay verilsin gibi bir cümleyle vasiyet ediverirse mesele zaten çözülüyor. Vasiyet etmediyse ne olur? Eser uleması demişler o zaman sünneti çiğnediysin bu baba Muris. O zaman hükmen e, hadis-i şerife göre e, vasiyet var kabul edilir ve dede yetimi da miras verilir. Yani babası hayatta olduysa, olsaydı ne kadar miras alacaksa o kadar miras kendisine intikal ettirilir şeklinde eser uleması. Ayrıca dede yetimi için fetva vermiş. Ve günümüzde o Mısır gibi ülkeler bunu uyguluyorlar. Yani hulasa bu dede yetimi dediğimiz kimselere bugünkü kanunlara göre miras gidiyor. Ama İslam'a göre gitmesi için ya babanın vasiyet etmesi lazım zamanında veya vasiyeti yoksa sünnet gereği hadis-i şerife uyarak ee, ölen babasını alacağı miras kadar bu dede yetimine diyelim yetime, miras verme yoluna fetva verilerek e, gidilebilir diyebiliyoruz. Ben burada sohbetimiz noktalarken